بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واخذ الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخذة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Evet, geçen haftaki dersimizde Hazreti Adem'in işte cennetteki durumu şeytanla olan e, meselesi ve daha sonra allah Teala'nın o yasaklamış olduğu ağaçtan yemesi sebebiyle e, cennetten çıkarılması meselesini işlemiştik. Burada şeytanın konusuyla ilgili olarak tabi bu haftaya bırakmıştık daha uzun. Yani şeytanın Ademoğlu'yla büyük bir mücadelesi başladı. Hazreti Adem yaratıldığından beri ve o insanoğluna düşman kesildi. Şeytan insanoğluna düşman kesildi ve kıyamete kadar da bu düşmanlığı devam ettirecektir. Böyle bir söz aldı, böyle bir ahit aldı. allah Teala Ya Rabbi dedi, bana mühlet ver dedi. Kıyamet kopana kadar mühlet ver dedi. Allah-u-teala da ona mühlet verdi. Hemen canını almadı, ona azap etmedi. Allah-u-teala mühlet verdi. O da dedi ki, Ya Rabbi, dedi, kıyamet kopana kadar ben senin kullarını sattıracağım. Ve çok azını, çok azı müstesna, kimseyi sana şükreder, bulamayacaksın. Çok azı müstesna, sadece az bir kesim insanlardan sana şükredecekler, ibadet edecekler. Allah-u-teala da dedi ki, Sen benim müridim, müridim kullarıma zarar veremezsin. Git saptırdığını saptır. Neticede sen ve senin, sana tabi olanlar cehennemde haşr olacaklardır. Ve Allah Teala'dan böyle bir ahit çıktı, böyle bir söz çıktı. Ve Adem Aleyhisselam'ı aynı şekilde hanımıyla beraber dünyaya indirdi. Şeytan'ı da dünyaya indirdi ve o günden beri büyük bir mücadele ve imtihan insan onunla şeytan arasında Büyük bir imtihan artık yaşanmaya başlandı. Tabii şeytan geçen haftaki gibi bahsettiğim gibi geçen hafta dersimizde aslen kendisi ateşten yaratılmış. Yani cinlerden olup ateşten yaratılmış. Çünkü cinlerin ana maddesi de ateştir. Ateşten yaratılmışlar. Aynen insanlar gibi nasıl insanlar topraktan yaratıldıysa cinler de ateşten yaratılmıştır. Ve bu cinlerin ileri gelen, yani haddini aşanlar, kafir olanlar, Allah'a isyan edenler, küfürde ileri gelenler artık şeytan olmaya başlıyor. Yani şeytanın aslen, aslı nereden geliyor? Cinlerden geliyor. Ayrı bir mahluk değildir. Demek ki cinlerdendir. Aynen insanlar gibi, nasıl insan varlığı varsa bir de cin varlığı vardır. Bunlar arasında mümin ve kafir vardır. Aynen insanlarda olduğu gibi Yahudisi, Hristiyanı, Müslümanı var. Aynı zamanda tefrika da var, cemaatleşme de var. Onlarda da Şiiler var, Sünniler var. Ve sayıl tefrikalar da var. Aynen insanlar gibi. Onlar da başlı başına bir ale. Ve bu cinlerden azgın olanlar, kâfir olanlar nasıl ki insanlardan bazıları küfürde aşırı gidiyorlar. Tuhyan denen bir şey var. Haddi aşma, Allah'a savaş açma. İşte cinlerde de aynı şekilde böyle varlıklar var. Ve bunlara şeytanlar deniyor. İnsanlarda da şeytanları var. Cinlerde de şeytanlar var. Şeyatînün insi vel cinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhru fel kavli hurura diyor. Ayette. İnsan şeytanları ve cin şeytanları birbirlerine vahyederler diyor. Birbirlerini aldatacak yaldızlı sözler söylerler. Birbirlerini aldatırlar. Şeytan gelir. İnsan onu aldatır. İnsan onu şeytana aldatır. Yani artık şeytanda, şeytanlaşmada artık yarışıyorlar. Bazı şeyler oluyor ki bakıyorsunuz şeytanın aklı bile neredeyse ermiyor. İnsanlar, insan Müslümanları o noktada işte saptırmaya çalışıyorlar. Özellikle de fitne olan şeyleri kullanarak. Mesela kadın başlı başına bir fitnedir. Ve şeytanın tuzağından çok daha büyüktür. Kadını piyasaya sürerler. Ve kadın yoluyla birçok kişiyi de ne yaparlar? Saptırırlar, başarırlar. O yüzden Yusuf suresinde kadınlar için kunna azim diye söylenmiştir, geçmiştir ayette. Sizin tuzağınız pek büyüktür. Yusuf suresinde kadınlar için kunna azim derken başka bir surede innekeydes şeytani kene zayıf diyor. Şeytanın tuzağı pek zayıftır diyor. allah Teala. Şeytanın tuzağı zayıf ama kadınların tuzağı çok da büyük. İşte özellikle şeytanlaşmış olan kadınların tuzakları çok büyük oluyor insanoğlunu saptırma konusunda. Evet işte o günden sonra Hazreti Adem'in yaratılışından itibaren şeytan ile insan arasında artık amansız bir düşmanlık meydana geldi. Özellikle şeytanın kibirlenerek Allah'a itaat etmemesi, Hazreti Adem'e secde etmemesi sebebiyle Savaş oradan başladı. Tabii orada insan olunun tabiatında şu da var. Hata yapandır, unutandır. Zaten insanın insan, insan olarak isimlendirmesinin bir sebebi de e, kelime köküne inildiği zaman bazı alimler demişler ki Nesiye'den geliyor. Unutan demek, unuttu İnsan, nisyan. Nesiye unutma anlamına geliyor. Oradan gelir demişler. Bazıları da demişler ünsiyetten, yani birbirleriyle teselli olmadan. İnsan onu unutan varlıktır. Unutur, Allah'a isyan eder. Ama hatırladığı zaman, hata yaptığını anladığı zaman tövbe eder. Mümin olanlar tövbe ederler. Günahta ısrar etmezler. Ama şeytanın özelliğidir. Şeytan da hata yaptı. isyan ederek Allah'a baş kaldırarak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 beni ateşten yarattın, onu da topraktan yarattın. Ben ondan daha üstünüm diye böbürlendiği için, kibirlendiği için büyüklük tasladığı için Allah-u Teala'nın laneti ve gazabı onun üzerine indi. Ve kıyamete kadar artık hidayet bulmayacak. Çünkü Allah-u Teala ona hidayeti nasip etmeyecek. Müstehak da değil, layık da değil. Kendi nefsinde barındırdığı o gizlediği kötü hasleti ortaya çıkarmış oldu. Evet. Ik özelliği een eden, hata yaptığı zaman een eden verbaasd Adem gibi, ben een beetje verbaasd. Ik bu een sıfatı vardır. Kafir ise een şeytan gibi hatasında ısrar een ve hatası söylendiği zaman da hatasını da kabullenmez. Yanlış een da kabullenmez, Ik eder een doğru yaptığına dair. Bu een mücadele verir. Kafirle insan een de fark budur. Evet, demek ki şeytan Allah-u Teala'dan ahit aldı, mühlet aldı, vakit aldı, kıyamete kadar insanoğlu ile mücadele edecek. Ve tabii şeytanların da, şeytanın da zürriyeti var. Tıpkı Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti olduğu gibi. Şu anda biz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetiyiz. Milyarlarca insan var Hazreti Adem'den türeme. Aynı şekilde şeytanın da büyük bir zürriyeti var. Ve bu zürriyeti ne yapıyor? her bir insanla bir kişi mükellef oluyor. Sırf saptırmak için onunla uğraşıyor. Bu şeytanın neslinden gelen her bir kişi her bir insanoğluyla, her bir insanla ne yapıyor? Mücadele veriyor, gelip vesvese veriyor, onu saptırmaya çalışıyor. Ve Aleyhisselam'ın beyan ettiği gibi aynen kanımız nasıl dolaşıyorsa vücudumuzda şeytan da vücudumuzda böyle dolaşabiliyor. Onun için mekan değiştirmek, gidip gelmek basit olduğu için içimize girebiliyor, cismimizde tur atabiliyor ve vesvese verebiliyor gizli bir şekilde. Ve tabii bu konuda da uzmanlaşmıştır şeytan, çünkü uzun süreden beri tecrübesi var. Sırf insan olununu saptırmak için uğraşıyor ve tecrübe edinmiştir hangi noktalarda, hangi yerlerde zaafı var insanoğlunu tespit etmiş ve o zaaflarına göre alimleri de bazen saptırıyor, cahilleri de saptırıyor, abidleri de saptırıyor, müttaki olanları da, normal insanları da her çeşit insanı ne yapıyor? Saptırabiliyor. Özellikle insan e, insanoğluna girmemesi için, daha doğrusu bir Müslümanın ondan korunması için bazı hasletler vardır ve şeytanın zaaf bulduğu noktalar vardır insan oğlunun içine girmesi, içe için, düşmesi, vermesi için. Hassas olduğu noktalar vardır insan oğunun ve o noktaları özellikle onlardan o noktalardan, o hassas olan noktalardan insan oğluna yanaşır ve saptırmaya başlar. İnsanın insanı saptırdığı en önemli noktalardan bir tanesi Kişi gazaplandığı zaman ya da şehvetlendiği zaman insan onunda iki zaaf noktası. Şeytanın tespit ettiği insanda var olan iki haslet vardır ki öfkelendiği zaman bir de şehvetlendiği zaman yani bir şeye aşırı bir isteği, bir tutkusu olduğu zaman işte bu iki nokta şeytan için vazgeçilmez nedir? Çok önemli olan hassas noktalardır onları Kullanıyor insan onunla karşı. Gazaplandığı zaman, Allah Aleyhisselatü Vesselam gazap şeytandandır demiştir. İnsanoğlu oluyor gazaplanınca bir hareketlenme oluyor vücudunda, bir ateşlenme oluyor. Ve biz biliyoruz ki şeytan ateşten yaratılmıştır. İşte bu insanda da bir ateşlenme oluyor ve şeytan çok rahat bir şekilde artık insanın cisminde ciri atıyor, beynini artık ne yapıyor? Erime geçirmeye başlıyor. Hakimiyetini kuruyor ve artık insan davranan değil artık adeta şeytan davranmaya başlıyor. Bundan dolayı çok öfkelenen, çok sinirlenen insanların işte birbirlerini öldürdüklerini ya da birbirlerine ağır küfürler söylediklerini ya da hakaretlerde bulunduklarını ya da çok kötü tasarrufatlarda bulunduklarını müşahede ediyoruz. Halbuki bir müddet sonra, 5 dakika, 10 dakika sonra Az önce yapmış olduğu fiili artık kınamaya başlıyor. Ya ağzımdan çıktı, ya da nasıl yaptım böyle bir şeyi? Düşünün ki bir anda öfkelendi ve mümin kardeşini öldürdü. Beş dakika sonra, on dakika sonra gazabı gittikten sonra, söndükten sonra artık şeytan uzaklaştı ondan ama yapacağını da yaptı. Ya ben ne yaptım, nasıl böyle bir hataya düştüm diye ömrü boyunca pişman olacağı Ve bunun neticesinde de bir ki cehennemde uzun süre kalacağı büyük bir günahı işlemiş oldu. Şeytana tabi olmasıyla. Bundan dolayı aleyhisselatü vesselam diyor işte gazaplandığınız zaman abdest alınız diyor. Yürüyorsanız oturun diyor. Ayaktaysanız oturun. Aynı şekilde şeytandan Allah'a sığının. Çünkü şeytandandır gezaplanma. Ve şeytanın en böyle hassas bulduğu bir noktadır insan insanoğlunda. Şehvet de aynı şekilde budur. İnsanoğlunda Allah-u Teala imtihan gereği şehvet yaratmıştır. Bu şehvet istek, aşırı bir istek oluyor. Bu kadınlara karşı da olabiliyor, paraya karşı da olabiliyor, dünyaya karşı olabiliyor, çocuk çocuğa karşı olabiliyor, zevk-ü sefaya karşı, yani her bir insanın böyle zevk aldığı, çok lezzet aldığı, şehvetlendiği isteği, yani çok aşırı isteği olduğu noktalar var. Şeytan bunları da bildiği için bu noktalardan da insan insanoğlunu haramlara düşürüyor, masiyete düşürüyor. Zinaya düşürmesi, isyana düşürmesi zaten bundan kaynaklanıyor. Yine başka bir hasleti, daha doğrusu insan insanoğlunda bulmuş olduğu bir gedik de insan insanoğlunda haset olduğu zaman ya da hırs olduğu zaman haset, kıskanma ve hırs bunlar da çok kötü hasletler İnsan insanoğlunda var olduğu zaman şeytan için vazgeçilmez e, mer'adır. Yani otlanma yeridir. Haset zaten insanın amellerini bitiriyor. Mümin kardeşindeki nimetin yok olmasını temenni etme, arzulama işte bu hasettir. Ve kişinin sevaplarını yok edip bitiriyor. Hırs olduğu zaman da aşırı bir hırs, bir şey elde etme. Özellikle de onda Allah'ın rızası yoksa Bu da is helak edebiliyor. Bu konuda het niet zo dat je naar de Senaat al maar dat je naar de Senaat gaat, dan is het niet zo dat je naar de Senaat gaat, maar dat je naar kurdun, Senaat gaat, dan het het het hırs olması, mala karşı hırslı olması, aynı şekilde dini içinde şeref alması, almak istemesi, bu konudaki hırsı olan bu fesattan nedir? Daha hafiftir. Yani şu demektir, iki aç kur koyu sürüsüne girdiği zaman ne kadar zarar veriyor? Bir kenara koyalım. Kişide mala karşı hırs olduğu zaman, aynı şekilde dini kullanıp bir konuma gelmek istediği zaman dini sebebiyle bir konuma gelmek istediği zaman hırs olduğu zaman bu iki haslet o iki aç kurttan daha beterdir. Kişiyi daha çok helak eder. Bunun açıklaması şöyle şimdi kurtların tabiatları farklıdır. Mesela aslana benzemez. Aslan bir hayvanı sadece avlar, onu parçalar, yer, ondan sonra karnını doyurdu mu işine bakar. Kurdun ayrı bir özelliği var, o sadece bir hayvanı alıp parçalayıp yemez. Koyun sürüsüne girdiği zaman hepsini boğmaya çalışır. Hepsini teker teker böyle boğazından ısırıp boğar, teker teker boğar. Ondan sonra bir koyunu alıp onu parçalar, yemeye başlar. Böyle kötü bir hasleti var kurdun. Dolayısıyla iki aç kurt koyun sürüsüne girdi mi, koca koyun sürüsünü ne yapar? Bertaraf eder. Yok eder, öldürür hepsini. İşte bunun yapmış olduğu fesat, şu az, biraz sonra anlatacak olan fesattan daha hafiftir. İkinci fesat, mala karşı hırslı olması insanı. Biraz daha kazanayım, biraz daha elde edeyim diye bakıyoruz ki ömürler geçiyor. Ve kişi gerekirse dinini ne yapıyor, yok ediyor. malı elde etmek için. Bakıyorsun mala, mala değer verdiği kadar dinine değer vermiyor. Malı elde etmek için verdiği, harcadığı vaktin, onda birini dahi dini için harcamıyor. Ve mal elde edeceğim diye gerekirse sohbetlerden kendini mahrum bırakıyor, ibadetinden mahrum bırakıyor, cihattan mahrum bırakıyor, çok hayırlı amellerden, güzel amellerden kendini mahrum bırakıyor. Niye? İşte hırs var, biraz daha kazanayım, biraz daha elde edeyim, biraz daha çalışsam daha fazla kazanayım diye böyle bir hırs var. Bu da çok kötü bir haslet ve öyle bir şey ki bu mal tıpkı tuzlu su, su gibi der. Tuzlu sudan içtikçe ikisini susaması gitmez. Ne kadar içerse susaması geçmez. Halen daha o nedir? Suya ihtiyacı vardır. Mal da böyledir. Ali sattıysanın diyor insan olunun bir uhud daha kadar altına olsa düşünü ki uhud da milyonlarca ton ağırlığında, altına olsa bunu harcasa, yedi sülalesiyle beraber harcasalar bitmez. Yani ne kadar harcarsa, ne isterse yani, e, iste, yani istediği her şeyi böyle elde ederse, o mallar satın alırsa harcarsa yine bitmez. Ama insan onu diyor ikinci bir Uhud dağını ister diyor. Bir tanesi sanki yetmiyormuş gibi. Halbuki ölene kadar bitmeyecek. Ama öyle bir hırs var ki ikincisini de ister. Ve şu ana kadar ben böyle bir insan görmedim. Yani ben şu kadar kazandım yeterlidir, şu kadar biriktirdim yeterlidir, daha fazla biriktirmeye gerek yok diyen bir insan görülmez. Öyle bir istek var ki tabii allah Teala imtihan üzere böyle bir şey koymuş insanın içinde. Bir varsa iki olsun, iki varsa dört olsun, dört varsa on olsun, yirmi olsun böyle yükselsin. Hatta ben bazen misal veririm bu gördüğüm, müşahede ettiğim şey adamın 60-70 yaşına gelen adamları gördüm. İş adamıdır. Büyük büyük işler yapıyor. İşte yurt dışına gidiyor, oralarda fabrika kuruyor. Yurt dışına mal gönderiyor, mal alıyor, bir şeyler yapıyor. Yurt içinde zaten bir sürü böyle şey vardır, işi vardır, büyük geliri vardır. Adam 70 yaşına gelmiş, halen daha diyor işte Rusya'da bir projemiz var, orada bir tesis kuracağız, şöyle üretim yapacağız, şöyle yapacağız, böyle edeceğiz. Şurada da bir düşüncemiz var, malımızı işte Malezya'ya göndereceğiz, orada montajını yapıp şöyle yapacağız, böyle edeceğiz. Adam o kadar çok dalmış ki dünyaya, düşünmüyor yani ben 70 yaşına geldim, neredeyse ölmek üzereyim. Yani belki bu kuracağım fabrikaya da yetişmeyeceğim, açılışına yetişmeyeceğim. Çünkü basit değil bu zaman alan şeyler. Ama öyle bir hırs var ki doymak nedir bilmez insan oğlu. İşte bu mala karşı hırs şeytanın büyük bir tuzağıdır. Şeytanın elde ettiği büyük bir kozdur. Ve bunu kullanıp insan insanoğlunu saptırıyor. Şu anda Allah'ın dini niye bu kadar e eh eh ehemmiyet verilmiyor? Neden mesela burada ders için az bir insan toplanmış da Şurada hemen yanı başımızda kumar oynayan, işte düğün yapan şeytanın böyle sevdiği kadın erkek karışık. Ya da eğlence yerlerinde, kahvehanelerde, barlarda vesaire yerlerde binlerce, milyonlarca insan var eğleniyor. İşte bu insanın böyle aşırı bir şekilde dünyaya ve dünya içindekilere böyle hırslı olması sebebiyle şeytan bunu kullanıp onu Allah yolundan uzaklaştırıyor. Aynı şekilde hadiste ikinci nokta Dine, dindeki işte şeref elde etme, makam elde etme hırsı, bu da çok kötü bir şeydir. Yani dini kullanıp bir noktaya gelmek istiyor. Desinler diye, ölsünler diye, işaret etsinler diye, Allah korusun artık hiyakarlığa çevirdi mi bütün amellerini? Sırf bir makam elde etmek için bu da kişiyi bitiriyor. Özellikle de kişide böyle bir haslet var, ölmeyi sever insan olur. Onu öldükleri zaman, onu tazim ettikleri zaman insanın hoşuna gider. Ve böyle bir noktayı elde etmek için çok kişiler vardır ki malını seferber eder. Harcar. Adam ağadır mesela. Çok fazla para harcar. Hiç karşılığını da bilir ki karşılığı gelmeyecektir. Ama bunun karşılığı nasıl gelecek? Bana tazim edilecek, yüceltilecek. Her girdiğim mecliste önümde kalkılacak, İşte saygı duyulacak yakap vesaire gibi böyle içinde böyle bir hırs var. İnsanda bu genelde bu hırs vardır. Mesela artistlerin, sanatçıların böyle şöhret elde etmek için yaptıkları mücadeleler. Her şeylerini seferber edebilirler gerekirse. Paralarını verirler, vakitlerini verirler, çok çalışırlar. Sırf o işte şey elde etmek için, makamı elde etmek için, şöhreti elde etmek için bu da insan onunda gizlenmiş olan bir şeydir dini için de bunu kullanıp kişi kendini helak edebilir. Allah korusun amellerini riyakallığa çevirdi mi? Sırf tazim edilmek için amel işledi mi? Ne yapar? Kişinin <gülüyor> amellerini <gülüyor> yok eder. İşte bu iki aç kurttan daha <gülüyor> beterler. Evet, şeytanın yine insanoğluna saldırdığı, hassas bulduğu noktalardan bir tanesi doymak. Kişi doyduğu zaman, çok yemek yediği zaman doyduğu zaman hem şehveti artar, hem tembelliği artmaya başlar, hem arlaşmaya başlar ve şeytan için artık bu noktada güzel güzel kozlar artık eline geçmeye başlıyor ve bu noktada kişiyi ne yapıyor? Saptırmaya başlıyor. Bundan dolayı aleyhissalatü vesselam hani evlenemeyen kişilere orucu tavsiye etmiştir. Çünkü kişi aç kaldığı zaman, şeytanın yollarını daraltıyor. Tok olduğu zaman, şeytan daha fazla yanaşıyor insanoğluna. Kan ne kadar rahat böyle dolaşıyorsa, işte vitaminli bir şekilde, kişi böyle enerjik bir şekilde dolaşıyorsa, şeytan da tok olduğu zaman insanın vücudunda böyle cirit atar. Ama aç olduğu zaman biraz daha kırgın olur. Dikkatliyseniz, oruç tutarken kişinin şehveti ne yapıyor? Azalıyor. Ve günah işlerken daha az günah işliyor. Orucun etkisi var. Bu da açlıktan kaynaklanıyor. İşte tok karın da nedir? Şeytan için büyük bir tuzaktır. Bundan dolayı Aleyhisselamın sünneti nedir? Yemek yerken kendisini doyurmazmış. Tam tok olmazmış. Illaki eksik bıraktırmış. Şeytanın ne insan onunda bulduğu hassas noktalardan bir tanesi aceleci olması. Kişinin aceleci olması da çok zararlıdır. Şeytandandır Aleyhisselatü beyan ettiği gibi. El-aceletu mineşşeytan ve teenni minallahi te'ala. Acele etmek şeytandandır. Daha sakin olmak da Allah'tandır diyor. Acele etmemezlik yani. Ve gerçekten de bunu hayatımızda görüyoruz. Acele etmemiz sebebiyle birçok hatalar işliyoruz. Malımızı zayi ediyoruz, vaktimizi zayi ediyoruz düzeltemeyeceğimiz hatalara giriyoruz ya da işte bize hep var getiriyor kötü şeyler getiriyor neden kaynaklanıyor acele etmekten halbuki sabretse kişi ölçse hangisi daha hayırlı hangisi daha şerli bunu istişare ile düşünerek işte ölçerek davranış olsa çok daha isabetli hareket etmiş olur ya da acele sebebiyle kaza geçirip ölenler sakatlananlar da çoktur. Ve artık iş işten de geçmiştir. Sakatlandıktan sonra da onu düzeltme imkanı da yok. İşte acele de şeytanın tuzaklarından birisi. Yine insan insanoğlunda şeytanın bulduğu gediklerden birisi de cimrilik ve fakirlik korkusu. Bu da çok kötü bir haslet ve insanoğlunu helak edecek bir haslet. Verirsem Allah yolunda fakir olacağım, manım yok olacak diye şeytan El şeytanu ya'idukumul fakra ve ya'muru bil fahşâ diyor ayette. Şeytan size fakirliği vaad ediyor. Ve fahişelliği emrediyor. Her zaman şeytan gelip insanoğluna ve sese verir. Ya verme, etme. Verirsen malen azalacak, fakirlešeceksen. Niye veriyorsun ki? Ya da bu çok değil mi? Bu her zaman böyledir yani. Örnek veriyorum kişi mesela niyetlenir Allah için düşünür. Ya yarın inşallah 100 milyon vereceğim Allah için. Ertesi sabah olduğu zaman vesvese gelmeye başlıyor. Aslında şeytandandır. Ya diyor yüz çok fazla değil mi? Elli versem de aslında yeterlidir. Olur yani. Yani elli vereyim de ileride yine veririm. Ama şimdilik elli olsun. Sabahleyin elliye düşer. Neyse işte şu işi yapayım, bu işi halledeyim. Ondan sonra gidip vereceğim dediği zaman yolda giderken Ya 50 de mesela bir 20 versem şimdilik de ileride veririm şeklinde gerekirse yine yolda şeytan gelip vesvese verir. 20'ye düşer. Ondan sonra ufak bir şey çıkar, bir sorun çıkar. Demez yani bunu infaktan sonra yaparım. Dur bunu da yapayım sonra gidip infak edeyim der. O işle uğraşırken şöyle de geçer kafasından. Ya şimdilik vermede öbür aya veririm. Yani Zaten bu ay sıkışıksın, iyi değil durumun. Sen onu öbür aya tercih et. Neye? Zaten vereceksin. Şimdi yani fark etmez. Şurada kaç gün vardır ki? Ve derken o ayda onu infak etmekten alıkoyuyor şeytan. Farkına da varmıyor. Aslında ilk niyetlenirken Allah yolunda düşünün yani 100 lira verecekken ertesi güne hiçbir şey vermiyor. Ya da gidip onun yarısını veriyor. İşte bu nedir Nedir şeytandandır? Ve işte bu hasleti yenmek için je Vesselam de dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen hem je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet zeggen dat je moet Normalde Ali Sattarsın kolay kolay yemin etmez. Yani yemin ettiği böyle birkaç noktadır. Önemli noktalardır. Onlardan bir tanesi de vallahi diyor yeminle yemin ediyor. Ma naqasa malun min sadaka. Sadaka sebebiyle mal azalmaz diyor. Biz zannediyoruz ki azaldı. Şeytan gelir ki azaldı. Bak sen 100 milyon verdin. 1 milyardan işte 900 kaldı. Senin paran azaldı. Sen bir yüz daha versen sekiz yüz kalacak. Şeytan böyle vesvese verir. Bizim aklımız da tabii böyle etkilenir, böyle zannederiz. Ama gerçekte şeriat gözüyle aslında o azalmamıştır. Çünkü aleyhisselatü vesselamın yemini vardır. Kesinlikle mal azalmaz diyor. Nasıl oluyor mal azalmaz? Gerçekte de böyledir. Örnek veriyorum. Adam mesela yüz milyonu ayırmıştı Allah yolunda vermek için. O parayı vermedi. O ayda arıza çıktı, kaza oldu, bilmem ne oldu, o parayı daha fazlasını ne yapıyor? Harcıyor. allah Teala bir hastalık veriyor ona, ya da hanımına, ya da çocuğuna, o infak edeceği paranın 2-3-4 katını ne yapıyor? Mecburen bunun yerde sürtülse de gidir ne yapıyor? Ödüyor. Ya da dediğim gibi bir arıza oluyor eşyalarında, ya da bir kaza geçiriyor, ya da başka bir şey oluyor, ya da malında bereket olmuyor. Derken o başka türlü de gidiyor. Ama infak eden kişi örnek vereyim o Allah yolunda malını veren kişiye allah Teala malına bereket koyar. Üç ayda eskiyecek olan ayakkabı ona altı ay dayanmaya başlar. İşte iki sene patlamayacak olan teker dört seneye çıkar. allah Teala bereket koyar mallarına. Ve bu şekilde ne yapar? allah Teala hem dünyada azaltmaz onun malını hem de ahirette ona yüksek eceler verecektir. Allah yolunda malını infak eden kişinin durumu ayette de beyan edildiği gibi aynen yedi başak gibidir. Ve her bir başakta da yüz tane vardır diyor. Vallahu <gülüyor> diyor bir de ayetin devamında. Yani Allah yolunda bir dinar, bir dirhem, bir lira veriyorsa ahirette yedi yüz kadar onun katlanmasını görebilirsin diyor. 700 kadar Allah-u Teala verir ve daha fazla da verir diyor, katlanmalı olarak daha fazla 1000-1500 kat da verebilir, 3000 kat da verebilir, senin ihlasına, senin samiyetine bağlıdır bu. evet Başka şeytanın tuzaklarından bir tanesi de Müslümanlar hakkında su suizanda bulunmak. Kötü zanda bulunmak o da şeytanın büyük bir tuzağıdır. İnsan İnsanoğlunda gördüğü bir haslettir. Buradan yanaşıp Müslümanları birbirinden ne yapıyor? Koparıyor. Uzaklaştırıyor. Ya falan Müslüman zaten sana iyi gözle bakmıyor. Dikkat ettiysen sana soğuk davranıyor. Şöyle yapıyor, böyle ediyor. Ya da herhangi bir şey yaptı Müslüman. Kapısını çaldı. Açmadı kapıyı. Ya da telefon açtı. telefonuna cevap vermedi. Ya bak işte. Cevap vermiyor, beni insan yerine koymuyor vs. şekilde şeytan gelip onu o Müslüman'dan ne yapıyor soğutuyor. Halbuki özür de şey yapabilirdi, talep edebilirdi. Ya kardeşimin belki işi vardır, belki morali bozuktur, belki bir hastalığı, bir üzüntüsü, bir sıkıntısı vardır. Belki ben hata yaptım ona karşı, bana karşı bundan dolayı böyle yapıyor diye özürler de bulabilir insanoğlu. Ama aceleci davranan su izam da bundan kişi hemen mümini kardeşini itham etmeye başlar. Ve bu zann işte çok kötü bir şeydir. Allah, Allah Teala ya yolledine amanu ictenbu kesiren min zann inne ba'daz zann ismun diyor. Ay imanın nereden zannın bir çığından uzaklaşır? Çünkü zannın bir kısmı diyor günahdır diyor kişiye e, vebaldır. Bir kısmı diyor. tabii zanların hepsi değil. Bazı zanlarda bir beis yoktur. Mesela şunu örnek vermişler. Bir kişi artık haram işlemekle meşhur olmuşsa, tanınmışsa örnek veriyorum adam işte çok Allah'a isyan ediyor, haram işliyor. Daha önce defalarca hırsızlık yaptığı görülmüştür. Onun geçtiği yerde bir anda mal bir şey kayboldu mesela. Ya acaba o mu aldı değil mi? Bir araştırmaya gireyim. Şeklindeki yapacağız zanda bir günah yoktur. O yüzden Allah-u Teala hani, İnne diyor. Bütün zannın hepsi değil, bazısında diyor. Günah vardır. Çünkü bazı hükümler zanna binaendir. Mesela hakimin yanına, kadının, şeriat kadısının yanına iki davalı gelir. İkisi de ne yaparlar? kendilerini haklı çıkaracak şekilde hüccetlerini dökerler. Bunu da dinler, bunu da dinler. Bir türlü şey yapamaz. Yani hangisi daha haklıdır karar veremez. Bu da yemin ediyor böyle olduğuna dair. Bu da yemin ediyor. İki taraf da yemin ediyor. İki taraf da yani bir şey sunuyor ama zıt olan bir şey. Ya hangisi daha doğru sözlü ne yapıyor? Zanları böyle toplayarak ve hangisinde daha çok böyle e, görüş e, daha ağır basmışsa ona ne yapıyor? Hak veriyor. Neticede o da ne yapıyor? Zan ile hareket etmiş oluyor. İşte bu gibi zanlar caiz caiz olan zanlardan haram değildir. Ama Müslüman kardeşin hakkındaki yapacağı zanlar yani yersiz yere. Örneğin Müslüman kardeşin işte şeye doğru gittiğini görürsen işte kahvehaneye doğru gittiğini, içkihaneye doğru gittiğini gördüğün zaman ya işte o da mı içki içiyor, ne işi var deyip onun hakkında kötü zanda zanda bulunma. Sen bilemezsin belki onun yolu oradan geçiyor. Belki o anda oraya girip birini soracaktı, birini arıyordu. Belki davete gitti, belki başka bir şey olabilir. Diye yani birçok sebep olabilir. Kat'i olarak yani durumu bilmedikçe onun hakkında zannetmesi nedir? Caiz değildir. İşte bu gibi, bu sayılan noktalarda şeytan insanoğluna yanaşır ve bu, noktalar, bu noktalarda insan insanoğlunu saptırmaya çalışır. Bu hasletlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve özellikle de Allah'ın zikriyle, tövbeyle, salih amelle ne yapabiliriz? Kendimizi kuşatabiliriz, sur çekeriz etrafımıza. Bu hasletlerden de uzak durursak Allah'ın izniyle, şeytandan biz ne yaparız? Korunmuş oluruz. Ama bu noktaları dikkat etmezsek bunlar gediktir. Sur'da açılmış, kalede açılmış onun gediklerdir. Şeytan onu, o yerlerden çok rahat bir şekilde girer ve bizleri bu noktada ne yapar? Saptırır. Evet. Ayetlerin devamında Allah Teala işte Adem Aleyhisselam'ın tövbesini kabul ettikten sonra İsrail oğullarına Ee, dönüyor ayetler İsrail oğullarından bahsediyor Allah Teala. İsrail oğulları tabii Yakub Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş olan kişilerdir. Hazreti Yusuf'un babası onun Yakub Aleyhisselam. Yakub'un bir ismi de İsrail imiş. İsrail. İsrail oğulları yani Yakup Yakub'un oğulları anlamına geliyor. Ee, 12 tane çocuğu vardı. Yakub Aleyhisselam'ın onlardan bir tanesi Hazreti Yusuf'tu, bir tanesi idi kardeşi ve diğer geri kalan kardeşleri vardı ve onların nesilleri çoğaldı, gelişti, büyüdü ve günümüze kadar şu ana kadar gelen Yahudiler de işte o soydan gelen kimselerdir. Şu anda İsrail'de ve dünyanın tabi çeşitli yerlerinde yaşayan Yahudilerin soyları kime dayanıyor? Hazreti Yakup'a ulaşıyor. Hazreti Yakub'un çocuklarından böyle türemiş ve gelmiştir. Evet. Ya beni İsrail ezekiru nimeti en'amtu aleykum. Ey İsrail oğulları! Sizlere vermiş olduğum nimeti hatırlayın. Burada Allah-u Teala'nın İsrail oğullarının nimet verdiğini haber veriyor. Nedir bu nimet? Bu nimeti değişik tefsir etmişler. Bazı alimler demişler bu nimetten kasıt Onlar Teala onlara peygamberler gönderdi. Arda ardına bir sürü peygamber gönderdi. Kitap indirdi, şeriat indirdi, hidayet verdi. Ve onlara öbür ümmetlerde olmayacak güzel şeyleri hep onlara nasip etti. İkramda bulundu. Bazı alimlere göre de işte o çölde kaldıkları zaman, Sina çölünde kaldıkları zaman bıldırcın koşu ile helva, kudret helvasını Allah Teala indirmişti. Onlara bir de su fışkırtmıştı o çölde, kupkuru yerde taşlardan artık su fışkırmış, sularını oradan da şey yapıyorlardı, telakki ediyorlardı ve çalışmadan rızıklanıyorlardı çölde kaldıkları bir dönemde. Çünkü bir dönem çölde kalıyorlar, orada yiyecek, içecek hiçbir şey yok. Ne su var, ne yiyecek var, Allah-u uzun süre onlara hep nimet verdi o kupkuru yerde. İşte bu nimetlerimi hatırlayın ey İsrailoollare. Sizlere ikramda bulunmuştum. Ve ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Benim sözüme riayet edin. Yani bana verilmiş olduğunuz söze riayet edin. Ben de o sözlerinize göre sizinle, sizinle muamele edeyim, davranayım, yerine getireyim. Çünkü defalarca Allah'a isyan ettiler. Tövbe ettiler. Her seferinde Allah-u Teala tövbelerini kabul ediyordu. Fırsat veriyordu. Tövbelerini kabul ediyor. Fırsat veriyor. Ikramda bulunuyordu. Defalarca böyle Allah'a ne yaptılar? Isyanlarda bulundular. Muhalefetlerde bulundular. Sözlerini çiğnediler. İşte bu sözlerinize sahip çıkın. Ve iyyaya ferhebun ve sadece benden korkun. Benden çekinin. Korkacağınız, çekineceğiniz Allah olmalıdır. İnsanlar olmamalıdır. Tağutlar olmamalıdır. Dünyanın böyle geçici şeyleri olmamalıdır. Benden korkunuz. Ona göre çeki düzen veriniz kendinize. Sizlere indirdiğim, yani sizlerin yanınızda bunlar o dini tasdik eden, o kitabı tasdik eden, indirdiğim Kur'an'a da iman eden. Onları İslam'a davet ediyor.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 Allah'ın ayetlerini tanımadılar. Yeri geldi tanımadılar. Yeri geldi tahrif ettiler, değiştirdiler kendi menfaatlerine göre. evirip çevirdiler. Tabii bu nasihatlar aynı şekilde bizim için de geçerlidir. Sadece İsrailoğulları için değil. Yani ey Müslümanlar sizler de sakın Allah'ın ayetlerini satmayın, tahrif etmeyin, değiştirmeyin dünyanın geçici şeyleri için. وَاِيَّا يَكَتَّقُونَ وَبَنْدَنْ Sadece korkun, çekinin, sakının. Çünkü korkulacak yegane varlık Allah'tır Celle Celaluhu. Dünyadan ve dünyanın içindeki şeylerden korkmak nedir? Geçici olan korkulardır. Fani olan, biten korkulardır. Asıl korku Allah'tan olmalıdır. Asıl ondan haşyet edilmelidir. Çünkü Allah'ın azabı insanların azabı gibi değildir. Ama maalesef bu noktada insanlar her zaman aceleci ya, hani dedik ya şeytandan geliyor. Şeytan acele olan şeyi hasleti kullanıyor. onu da acele edip bu dünyayı ilk önce tercih ediyor, ahireti ikinci plana atıyor. Bu dünyada ben emin olayım, bu dünyada kazanayım, bu dünyada elime geçsin, ahirete de Allah kerim diyor. Bundan dolayı Allah'ın dinini tahrif eden, değiştiren kişiler vardır. Örnek verin bu tağutların mesela e, imamları, alimleri, Allah'ın dinini tahrif eden, Allah'ın dinini gizleyen, açıklamayan, beyan etmeyen, Allah'ın mescitlerinde, Allah'ın emrettiği şekilde mescitleri imar etmeyen ve Allah'ın dinini saklayan kimseler hayatlarına baktığınız zaman dünyayı ilk etapta erine, yani hedef olarak gördüğü için Tağutlardan çekindiği için, korktuğu için ne yapıyor? Allah'ın dinini ikinci plana koyuyor. Tağutun dinini birinci planda ne yapıyor? Tatbik etmeye çalışıyor. Şunu söylersem, bunu konuşursam tağut kızacak. İşten atılacağım, maaşım kesilecek. Görevden alınacağım, hapse atılacağım. Bilmem ne olacağım. Hep kimden geliyor bu korkular? İnsanlardan, tağutlardan. Ya en fazla bu dünya senin yok olacak. En fazla senin işte kazanacağın mallar e, gitmiş olacak. Daha fazla büyük bir şey değil. Bunlar ebedi olan şeyler değildir. Geçici olan şeylerdir. Halbuki Allah'ın azabı nedir? Ebedidir. Kişi tağutun rızasını kazandı mı? Kaç senedir o tağutun rızası? Kaç sene sürer? En fazla 5 sene, 10 sene, 20 sene. Emekli olur. Emekliğinde de maaş alır, ölene kadar tağut onu besler. Maaşını verir, isteklerini yerine getirmiş olur belki her şey değil de biraz daha rahat bir hayat yaşar, emin yaşar tağuti sistemde. Ama ahirete intikal ettiği zaman, gel bakayım diye Allah-u Teala onu yakasından alıp yakaladığı zaman sen benim dinimi nasıl tahrif ettin, nasıl da işte dinimi bozdun, diye Allah-u Teala yakaladı mı da Allah bırakmaz onu. Ve ebediyen cehennemde artık azap görmeye başlar. İşte asıl korkulacak varlık kimdir? Allah-u Teala mıdır? Yoksa bu tağutlar mıdır? Tağutların korkusu geçicidir. En fazla bu insanın hayatını yok edenler, idam edenler hayat bitmiş olur. Zaten daha fazlası yok. En fazla hapse atanlar ömür boyu ölünce zaten bitiyor. En fazla maaşını kesecekler. En fazla seni sürgün edecekler. En fazla biraz dayak atıp bırakacaklar. Daha fazla bir şey yapamazlar. Ama Allah'ın yakalaması insan yakalaması gibi değildir. Allah'ın azabı insanın azabı gibi değildir. Birisi geçici fanidir, birisi de ebedi ve bakidir. O yüzden diyor, وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ Sadece benden sakının. Benden korkun ve benim dinime sahip çıkın diye.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 Zekatınızı zijn. Birisi bedenen, Allah için yani amel. Birisi mal Allah için amel. Bunları da Allah için takdim edin. Waar komen ze mee? De mensen die naar de moskee gaan, die gaan naar de moskee. Wat betekent dat? Dat betekent dat de mensen naar de moskee gaan. Wat betekent dat? Dat de İmam naar cemaat ile namaz kılmayı vacip olarak görüyor. O kadar önemli. Namazları ferdi olarak değil de farz namazları cemaat ile en azından iki kişi oldu mu cemaat oluyor cemaat ile beraber namaz kılmanın vacip olduğunu bu ayetten ne yapıyor? Anlıyor. Evet. Çünkü cemaat kılınan namaz ferdi olarak kılınan namazdan 27 kat daha çok sevaptır. Ve allah de Allah heeft al een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, allah dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag gewerkt, een dag O yüzden cemaat nedir, berekettir, rahmettir. Burada cemaatin ehemmiyeti de ne yapıyor? Ortaya çıkmış oluyor. Yani ferdi olarak namaz kılın, kılın Allah-u Teala demiyor, beraberce namaz kılın. Müslümanlar bir birlik olma, olması gerekiyor. Tefrikaya düşüp, ayrılıp, ayrılıp parçalanmak şeytanın amellerindendir. Bu ayetten vahdeti de ne yapıyoruz? Anlamış oluyoruz. Evet. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك